Alhamdulillah, Ledi hedana lı haza, ama künalı hediyelılalar hedana Allah, ama tevfiqiye ot salamı Allah bılla, lı qadiyyat Rşulü Rbbına bılḥaq, salu ala Rşulına Muhammed, Allah, salu ala tabibı kulı bına Muhammed, Allah, ala şefiğü dinı bına Muhammed, Allah, m ala. اعوذ بالله السميع العليم من في الارض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله Fa acam them ağma abicar them. Sırrı Allahü Alâzîm, Allah menfâne abîl Qurân Alâzîm. Barîk lânâ fi melhamdülillâh, Rabbilâlemin. Astaghfirullah al-Hayy al-Qüyum. Hâsçandukum bil Hayy ve la Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. O bahsi konuşuyoruz. İnşallah üç aylara kadar Allah bir mani vermezse bu bahsi bitirebilsek bundan sonra tabii üç ayların kendi özel dersleri geliyor ama böylece orta alametler bahsini de bitirmek nasip olur inşallah. Her dersimizde ayet-kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifler okuyoruz. Bu kadar ayetlerin, hadislerin okunduğu bir mecliste feyizlere kalkılıyoruz, rahmetlere boğuluyoruz. Elhamdülillah içimize, dışımıza nur işliyor. Kur'an'ın nuru, hadis-i şeriflerin nuru efendim içimize efendim yerleşiyor. Böylece kendimizi de çevremizi de kötülüklerden belalardan musibetlerden kurtulmasına, kurtarma vesile oluyoruz. Böyle bir cemaatler nedir bunlar efendim? siperi i sahika denen paratonel görevi gören Allah Teala Hazretleri bela yağdırmak istediği zaman kendilerine bakıp da onlar yüzü sühremetine azabı ümmetin toptanından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 peşine canlarını verdiler. Efendim, işte takım kazanmış da, işte onun bayrağını alacakmış da, efendim, adamla çatışmış, ha bakın, adamı cenazesi kalktı. Nedir dava? Ne, nedir? Şu takım, bu takım. O kazansa sana ne veriyor? Bir şey yok. Kaybetsen senden ne alıyorlar? Bir şey yok. Kazansan cennete mi sokuyorlar sizin takımı? Yok. Kaybedene cehennem,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 Ne var bunda? Ne kültür var? Ne ilim var? Dünyana ne yarar? Ahiretine ne kar? Bir şey yok. Peki, Allah bu milletten Celle halu. memnun mudur değil midir? Razı mıdır değil midir? Allah Teala bu millete ikbalde midir, iğrazda mıdır? Bunlara yönelmiş midir? Bunlardan yüz çevirmiş midir? Nedir? Okuyoruz ki Alamet-i irazı Allah Teala anil abdi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 İlgisini efendim icabetmeyen, etmeyen Ne dünyaya yarayan ne ahiretine yarayan bir işte ise Anla ki diyor Allah o kulunun tarafına bakmıyor Allah okuluna kuluna Celle Celaluhu yönelmiyor Şimdi ne haldeyiz? Bak Ayet okuyan kaç kişi dinliyor? Hadis okuyanı kaç kişi dinliyor? Alimlerin peşinden kaç kişi gidiyor?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 Yahudi bir oyun kurmuş Efendim Kendinden başka hepsini oynatıyor Kendinden başka hepsini oynatıyor Hiç bir Yahudi takımı falan böyle Bir e, kazanmış falan duydunuz mu? Adam diyor ki ben Kim kazanırsa ben kazandım Neden? Bir dolaba soktum sizi ki çıkabilirseniz aşk olsun Bir dolaba sokmuş ki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 Nereden? Kasım başına, sırtından aşağı. O günkü teknolojiyle olacak iş mi ya? Neler üretiyor? Neler düşünüyor? Derdine, ne? Derdi ne adamın? İmtisali cahidu filâh olup dur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Allah'a yolunda cihad edin, emrine imtisal. Derdim, gayretim diyor. Allah'ın dinine hizmet.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 kümelere, gruplara ayırdılar. Ondan sonra hocalar siz bölüyorsunuz. Neyi bölüyoruz? Sizden bir şey mi kaldı da biz bölelim? Zaten parçasını ayrı koydunuz. Neyi bölüyoruz biz? Partileri çıkarttız, millet küme küme oldu. He? Maçları çıkarttı, takımları millet küme küme oldu. Şuculuk culuk bu buculuk çıkarttı. Hocalar ne diyor? İnne mel'mu'mine ihmetin. Bütün inananlar kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkardık bu oyunları? Biz mi çıkardık bu partileri? Biz mi çıkardı bu hizipleri? Biz mi çıkardık bu grupları? Biz mi çıkardık ırkçılığı? İslam'ın... en nekremukum inde Allah Hanginiz daha takvaysanız Allah katında en kıymetliniz olur. La fazla li ala acemi ve la li acemina ala arabi. En nas insanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. Innemel fazlu bittaqva. Fazilet takva ile...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 Açık oturum yap. Adam demiş, hiç işin yoksa boşuna toplantı yap. Yapacak. Madem bir iş yapmayacaksın, boyuna toplantı yap. Otur. Konuş, konuş, konuş, konuş, konuş, konuş. Beş saat, altı saat, netice ceviz kabuğuda da doldurmaz, fındız kabuğuda da doldurmaz. Bir şey yok. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bu millet niye kapkaççı oldu? Öbürü bu, bu niye böyle oldu? Millet niye birbirini aramaz sormaz ol?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 Bak milleti kalkındır, maddi ve manevi kalkınmayı sağla. İslam sana bunu emrediyor. Sen ne yapıyorsun? Kaç milyon işsiz, kaç milyon eşsiz, kaç milyon efendim hırsız, kaç milyon uğursuz, kaç milyon? Yetiştirdin böyle tabii şimdi. Ne olacak? E küme küme küme küme, kurup kurup kurup. Millet ne yapacak? Bir kısmını zengin ettin, bir kısmını fakir ettin.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 eş dost ziyareti kalmıyor. Yani bütün ipler kopuyor, bağlar kopuyor. Neticede toplum böyle yozlaşıyor, yobazlaşıyor. Bunlar bize yobaz diyor gerçi de. Esas yobaz bu. bunlar. E bir insan ne din var, ne dünya var, ne ahiret var. Ne olur bu adam? Ne yarar bu adam? Hayrunnaş <gülüyor> En hayırlı insan, insanlara faydası olandır. Otur, bu bir saat, iki saat zarfında insanlara faydalı olacak bir şey üret. Bir hizmet yap. Şerrün nâs men yedzurrün En şerli insan, insanlara zararlı olan insan. İslam tespiti böyle yapmış. Hayrı şerri böyle belirlemiş. Faydalı olduğun kadar Allah hindinde makulsün. El halku kullum iyalullah Bütün yaratıklar Allah-u Teala'nın iali mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var, i̇şte allah Teala eşten çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir?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 E buyurun misafir yiyecek geçirecek. E nasılsınız? İyi misiniz? Kimsiniz? Ne siz? dedi. Ben Allah'ın damadıyım. Tövbe. Ulan ne manyak edeme çaktık dedi Nasrettin Hoca. Bir yemek verecekti ulan dedi. Buna yemek de verilmez. Gitti bunu. Buyur dedi camiye kilitledi, kapıyı da kapattı. Hadi bakalım sen orada görürsün şimdi. Kimin damadısın? Allah belanı verince anlayacaksın. E şimdi bir insan diyebilir mi ben? Ha, ben Allah'ın efendim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 dediler ki efendi hazretleri ne var bir bedduayı bastı şunları derenin dibine geçir mübarek de açtı ellerini bunlar da bekliyorlar tabi Allahümme kema ferrahtehum fi dünya ferrihum fil ahre. ya Rabbi dedi dünyada nasıl bunları eğlendiriyorsun sevindiriyorsun güldürüyorsun ahirette de böyle eğlendir dedi ulan bunlarda bir amin denecek duaya da benzemiyor ulan amin de sen serseri misin evliya dua yapıyor sus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 Dediler amin efendi hazretleri de biz bir şey anlamadık. Hele sabredin anlarsın. Biraz zaman geçti. Çalgı sesleri o anda durdu. Derken o kayık tam bu zatların olduğu kıyıya yanaştılar ve böylece efendim kadınlar erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çalgı aletlerini de kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar.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 Hanibn Mes'ud, İbn Mes'ud sahabenin ulularından. O haber veriyor. Efendim. Başka rivayet eden kaynaklarda burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "La tequmü's sa'ah." Kıyamet kopmaz ne zamana kadar? Hatta yezharu'l fuhşu. Fuhuş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 Bunun mehanesi de yok, kerhanesi de yok. Evvelce hoca kardeşlerimiz beyolunda o zaman kerhaneler belli yerlerdeydi. Şimdi tabi her taraf oldu. O zaman belli yerleri vardı değil mi? Efendim? Gidenlerdi oralarda ama birkaç kişi birden olduğu için hep sakallı cüppeli adamlar Allah Allah bunlar da ne? Yolu mu şaşırtmışlar buraya gelmişler? <gülüyor> Durun bir dakika ne var?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 Kefahuş, çirkin ve müstehcen konuşmalar, o şovlar, o programlar, o terbiyesiz konuşmalar. Efendim ne aile bırakır? Ne çoluk çocukla beraber oturulur, dinlenilir? Ne insan nakledilir bir şey ya? Ne çirkin sözler, ne kötü sözler, ne fiiller, ne kötü fiiller. Bunlar delirgin hale gelecek. Ondan sonra ve katî'atul rahim akraba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 Bir iki tane asa yoktu, o yanındaki arkadaşa, sah sahabesine düzgün asası verdi, kendisi o biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki ya Rasulallah, düzgün olan size daha çok yakışır, bunu niye bana tercih ettiniz? Buyurdu ki biz seninle bu şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz. Bir insan bir insanla bir ufacık sohbet, birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazım.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 E Yarın sen de başına gelirse e şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın, hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede, nerede, nerede? Sahabe-i kiramun ahlak. Ya geliyor bir kelle, koyun kellesi, fakir diye sahabeden birinin evine, değil mi? Medne-i döneminde bunu konuşuyoruz.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 Bir de adama der ki, ya o çok çifta yaptı, ben daha yapmadım. Yalan da konuşur, kandırır da. Benim ihtiyacı var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu, huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, inne min saha, kıyametin alametlerindendir. diren yâzhar al-fuḥşu ve Bu müstehcenlik.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 Allah sana mı muhtaç canım? Allah yedirmemiş, sen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor. Fuhş şu emre diyor. O fuhuştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü hadis-i şerifte de buyuruyor. En büyük fuhuş efendim cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında hadis-i şerifte yine ne buyuruyor. Efendim faiz erriba. Sintan ve şebun bey. 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Ednaha yetir raculü en aşağısı diyor. Anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle zinadır hadis. İnne min erber riba en büyük faiz, en büyük bela istitalet ercul fi urd Bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek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 O sahabenin kardeşliği nasıldı? Onu yeniden tesis. Ve <gülüyor> huluk Kötü huy. Ahlak bozukluğu. O sinir. O kazap. O öfke. Millet olmuş barut ya. Adam diyor ki. Kardeşim şuradan arabanı şuradan park etmeyecek. Ne diyorsun can bana? Küy. Ne oldu ya? Giriyor ona.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 Ya geçen gün işte <gülüyor> hoca efendi ve, vefat etti dedimse. Abdurrahim Hoca değil mi? Abdurrahman Hoca. Kanlıca'daki şey Kaynarca'daki Abdurrahman Hoca Allah rahmet etsin. Abi. Ya adam kiracı kirayı ödemiyor ve hatta eziyet ediyor. Hoca efendinin de mübarek bir dairesi var, kira alacak. Gidiyor adamdan kirayı istemeye veya adamı çıkartmaya neyse geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek hoca efendiyi öldürdü adamı.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 Böyle yol açıyor. Adam anam yüz tane, beş yüz tane safı yarıyor. Böyle böyle böyle böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok, tok gidiyor. Ulan adamın omzu ağrıyor Öbürünün bir Adam dalmış zikir yapıyor. Küyt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya. Ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de gör. Kırar geçirirler birbirini. Hacer'le Esvet'te kafan ayrı yere gidersen ayrı yere git. Hacer'le Esvet'te kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olur? Müslümana eziyet haramdır şimdi. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da Onlar da ziyarete girer. Yahu bu kadının buraya girmesi sevapmış mı şimdi ya? 40 tane erkeğin arasında üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara. Ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın. Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Geti zaman insanların üzerine bir zaman gelecek. El Kur'an fi vadi min Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Aşağınamıza Resulullah'ın ahlakı soru. Hulukul Kur'an ahlakı Kur'an'dı diyor. Resulullah'ı mı soruyorsun? Kur'an'a bak o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an ahlakı Kur'an. E Kur'an sana onu gibi hudi'l af ve af yolunu tut. Ve mur bil iyilikle emret ve arızan il cahilin.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 Bir kötülüğün karşılığı diyor. Nedir? Misliyle mukabele edin. Femen men afa ve asliha ala Allah. Ama derse ben affediyorum. Görmemezlikten geliyorum. Sevabını ben vereceğim Allah diyor. Kimseden almayacak. Geldim gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu? Tokat yeni mi oturulur mu aşağı? İki de sen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceğim. Vur kardeşim tamam. Mim değil ya.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 o zaman köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazumil gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Huddedil muttaqin ellezine infikuna fi'ş-şara'i ve'd-darai ve'l-kazum el-gayz. Darlıkta da bollukta da verenler. Esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, Çemberli Taş'ta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hz. Hasan orada. O Hz. Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kazam tü diyor. Yuttum diyor, karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Vel afinanin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. <gülüyor> Affedenler, silenler diyor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 reisülül emir, devlet reisi fark etmez, onlarda ahlak var ama kıyametten evvel bu huylar bozulacak ve suül civar kötü komşuluk belirecek insanlar yine kıyamet alametlerinden bu hadis-i şerifler e, birkaç e, şekilde rivat edildiği için bu da tam anlamettir, efendim suül civar, kötü komşuluk geçimsizlik Eş, min eşratı saati suül civar ve katıyatül erham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 Hatçı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle. Her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş? İşte falan hoca efendiyle gidiyoruz. E 1500 dolar. E ne olacak? Öbür turda bin dolar. E bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? He? 1600 dolar. E bin dolara götürü. İşine gelirse. Efendim hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. istismar ediliyor değil mi? Niye? Fazla para. Yahu senin hakkın ne? 1100 1100. E ne olsa bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vazife edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla ya Oldu mu şimdi bu? İşte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim